Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Allah-u Teala'ya teslimiyeti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hak Teala'ya duyduğu tazim ve muhabbetin bir tezahürü olarak ona karşı tam bir teslimiyet içerisinde bulunurdu. Teslimiyet kalbin bir fiili olup Allah tarafından haber verilen konularda alakalı şüphelerden emirlere teş düşen nefsani arzulardan, ihlasla bağdaşmayan isteklerden, ilahi takdire ve şer-i şerife itiraz, illetinden kurtulmak demektir. Teslimiyet hali, ancak itminan derecesindeki bir güven duygusu sayesinde gerçekleşebilir. Bu ise, güven duyulan varlığın, her yönden kendisine güvenilebilecek bir hususiyette olmasını gerektirir. Dolayısıyla, teslimiyeti yalnız Allah'a hasredebilmek için, öncelikle tüm güç ve kudretin sadece Allah'ta olduğuna, O'nun izni olmadan hiçbir varlığın fayda ya da zarara güç yetiremeyeceğine, her şeyin fani, ancak O'nun baki olduğuna, her şeyin O'na muhtaç, onunsa hiçbir şeye muhtaç olmadığına ve bir benzerinin de bulunmadığına kalben iman etmek ve bu imanı ikminan derecesine ulaştırmak gerekmektedir. Bu sebeple kulun Allah'a teslimiyeti, Allah hakkındaki bilgisi ve O'na olan imanı nispetindedir. Teslimiyet, kulluğun özünü oluşturması bakımından, Kalbin Allah'a olan en önemli yönelişidir. Bu yöneliş imanla başlar. Mağribetullah arttıkça o da artarak devam eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin her durumda Cenab-ı Hakk'a teslimiyeti tam ve zirvedeydi. Onun hayatında bunun... Câlib dikkat numuneleri pek çoktur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hicret esnasında hem Sevr Mağarası'nda hem de daha sonra müşriklerden Sürakab bin Mali'in peşlerine düşmesi sırasında Allah'a göstermiş olduğu teslimiyet dillere destandır. Mekke'den Medine'ye hicret esnasında müşrikler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi ve sadık yol arkadaşı Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ı amansız bir takibe almışlar ve Sevr mağarasında kendilerine ulaşmışlardı. Onlar mağaranın sağını solunu dolaşıyor ve eğer mağaraya girmiş olsalardı güvercinlerin yumurtası kırılır örümcek ağda bozulurdu diyorlardı. Bu esnada endişeye kabulan Hazreti Ebubekir radıyallahu an Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize hitaben "Ben öldürülürsem nihayet bir tek kişiyim, ölür giderim. Fakat sen öldürülecek olursan o zaman bir ümmet helak olur." diyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ayakta namaz kılıyor. Hazreti Ebubekir radıyallahu an da gözcülük yapıyordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme şu kavmin seni arayıp duruyorlar vallahi ben kendim için tasalanmıyorum fakat sana zarar vermelerinden korkuyorum dedi resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de ey Ebu Bekir korkma hiç şüphesiz Allah bizimledir buyurdu Maaranın önüne gelen bedbahtlar, örümcek kandan başka bir şey görmemişlerdi. Şair Arif Nihat Asya'nın dediği gibi örümcek ne havada ne suda ne yerdeydi, hakkı göremeyen gözlerdeydi. Cenab-ı Hak Habib ve Ekrem'inin ve onun yarvarı yani maar arkadaş olan Sıddık Ekber'in Sevr'de azılı müşriklerin taziki karşısında yaşadıkları bu haleti Ruhiye'yi şöyle haber veriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Mahzun olma. Allah bizimledir. Allahül azim. Bu hitapla aynı zamanda teslimiyetin esasını teşkil eden beraberlik sırrına da işaret edilmektedir. Mağaradan ayrılıp yollarına devam ederken müşriklerden Süraka bin Malik yüz deve karşılığında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ve Hazreti Ebubekir radıyallahu anh öldürmek üzere peşlerine düşmüştü. Hazreti Ebubekir radıyallahu an şöyle anlatıyor: Biz sert bir arazide yürüyorduk. O sırada sürakanın peşimizden süratle geldiğini gördüm. Bunun üzerine, ey Allah'ın Resulü bize yaklaştı dedim. Üzülme, Allah bizimledir buyurdu ve sürakaya beddua ettiler. Derhal atının ön ayağı, karnına kadar yere saplandı. Bunun üzerine süraka, anladım ki siz bana beddua ettiniz. Ne olur, benim için dua edin ben de sizi takip edenleri geri çevireyim dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz dua verdi, Adam kurtuldu ve geri döndü. Yol boyu her kime rastladıysa da ben sizin yerinize burada gereken araştırmayı yaptım. Kimse yok dedi. Böylece yolda rastladığı herkesi geri çevirerek verdiği sözü yerine getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin teslimiyeti, dostun yoluna malı ve canı feda etme telakisine istinad etmektedir. Şair, teslimiyet sırrına eren kimselerin sahip oldukları kalbi kıvam ve haleti ruhiyi ne güzel dile getirir. Girenler nakdi can isar ederler Rabbi teslime, erenler bezmine, ...başka türlü armağan olmaz. Yani... ...teslimiyet kapısına girenler... ...bu yola canlarını feda ederler. Zira... ...erenler meclisine... ...bundan başka bir hediye... ...takdim edilmez diyor. Fahri kainat... ...sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz... ...Allah'a gösterdiği teslimiyeti sebebiyle... ...onun yolunda... ...başına gelen musibetlere aldırış etmez... Hayatın normal akışı içinde meydana gelen hadiselerde de Allah'a teslimiyeti hatırlardı. Nitekim bir taşın kendilerine isabet edip parmağını kanatması üzerine, ''Sen ancak kanayan bir parmak değil misin? Bu kazaya da ancak Allah yolunda uğramışsın.'' buyurmuşlardı. Teslimiyet hususunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ashabı oldukça ibretli davranışlar ortaya koymuşlardır. Rivayetlere göre bazı münafıklar küçük Bedir gazvesi demek olan Bedir-i müşriklerle karşılaşmaya hazırlanan İslam askerlerine Kureyş ve yandaşlarının büyük bir güç topladıklarını söyleyerek onları caydırmaya çalışmışlardı. Ne var ki bu haber müminlerin Allahu Teala'ya güvenlerini ve zafer olan inançlarını pekiştirmişti de hiçbir zafiyet göstermeden Allah bize yeter. O ne güzel vekildir demişlerdi. Onların bu güzel davranışları yüce Rabbimizin rızasına mazhar oldu ve şu ayeti kerimeler geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Bazı münafıkların Müslümanlara düşmanlarını size hücum için hazırlandılar. Aman onlardan sakının demeleri onların imanlarını bir kat daha artırdı ve Allah bize yeter ne güzel vekildir o dediler. Bunun üzerine onlara hiçbir zarar dokunmadan Allah'ın nimet ve ikramlarıyla döndüler. Böylece Allah'ın rızasına da uymuş oldular. Allah büyük kerem sahibidir. Sadakallahü'l-Azim. Müminlerin Allah bize yeter, düşmanın sayısı önemli değil şeklindeki teslimiyetleri... ...ve Allah'ın rızasını her şeyden önde tutmaları... ...en küçük bir sıkıntıya düşmeden başarılı olmalarını sağlamıştır. Zira Allahu Teala kendisine tevekkül edenlerin bu güvenini asla boşa çıkarmaz. Öyleyse müminlerde bulunması gerekli olan inançta tereddütsüzlük, Allah'a sarsılmaz bir itimat ve teslimiyettir. Bu onların en büyük gücü ve başarılarının da sırrıdır. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Allah bize yeter o ne güzel vekildir sözünü İbrahim aleyhisselam ateşe atılırken söylemiştir. Nitekim Cenab-ı Hak onu Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi ona teslim ol deyince derhal bütün varlığımda alemlerin Rabbin'a teslim oldum dedi. Sadakallahu'l-Azim ayetiyle teslimiyetin timsali olarak takdim edilmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bu sözü müşrikler size karşı toplandılar başınızın çaresine bakınız denildiğinde söylemiştir. Bunun üzerine Müslümanların imanları artmış ve hep birlikte Allah bize yeter o ne güzel vekildir diyerek Allah'a karşı siz bir teslimiyet örneği sergilemişlerdir. Hazreti Mevlana Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'de tecelli eden bu engin ve nihayetsiz teslimiyet halini emsalsiz teşbihleriyle şöyle tasvir eder. Ben saman çöpü değilim. Hilim Sabır ve adalet daim. Kasırga nasıl olur da koca bir dağ yerinden koparabilir? Bir rüzgarla yerinden oynayıp uçan ancak saman çöpüdür. Zaten uygun esmeyen nice rüzgarlar vardır. Ben bir dağım, benim varlığım onun binasıdır. Beni o yaratmıştır. Saman çöpü olsam bile beni kımıldatan... ''Uçuran O'nun rüzgarıdır. İsteğim, dileğim O'nun irade rüzgarından başka bir şeyle hareket etmez. Ruhani ve cismani kuvvetlerimin, gönül ordularımın başkomutanı, tek olan eşi ve benzeri bulunmayan Allah'ın aşkıdır.'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı, onun en zor durumlarda Allah'a olan güvenini ve sarsılmaz itimadını gösteren örneklerle doludur. O, en kavi iradelerin çözüldüğü zamanlarda bile asla gevşemeyen ve çözülmeyen bir teslimiyet abidesi olmuştur. Bu teslimiyeti hayatının her safhasında, hatta en ince mevzularda bile görmek mümkündür. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ın anlattığına göre, bir adam, resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimize gelerek, ''Kardeşim midesinden rahatsız, ne yapayım?'' diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz de, ''Ona bal şerbeti içir.'' buyurdular. Adam denileni yaptı. Bir müddet sonra, Tekrar gelip bal şerbeti içirdim ancak onun rahatsızlığını artırmaktan başka bir şeye yaramadı dedi. Adam bu şekilde üç defa gidip geldi. Sonunda Efendimiz aleyhissalatü vesselam şüphesiz Allah doğru söylemekte, kardeşinin karnıysa yalan söylemektedir buyurdular. Sonra o kimse kardeşine bir kere daha bal şerbeti içirdi ve iyileşti. Bu sözüyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem arının yaptığı o balda insanlar için bir şifa vardır ayetinde ifade buyrulan gerçeğe ifaret etmiş ve Allahu Teala'ya olan güven ve teslimiyetini ortaya koymuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında gördüğümüz bu teslimiyet hallerini diğer peygamberlerin ve salih kişilerin hayatında da görmekteyiz. Bunlardan biri de Hacer validemizdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz onun teslimiyetini şöyle anlatmıştır. İbrahim aleyhisselam Hacerle henüz sütteki oğlu İsmail'i alıp Mekke'ye getirmişti. Hazreti İbrahim, ailesiyle oğlunu yanlarına bir darcı kurma ve bir kırba su koyarak birçok hikmete mebni olarak bıraktı. İbrahim aleyhisselam arkasını dönüp giderken, Hacer radıyallahu anha, İbrahim, bizi konuşup görüşecek bir kimsenin, iyi içecek bir şeyin bulunmadığı bu vadide, ''Tek başımıza bırakıp da nereye gidiyorsun?'' diye sordu. Bu soruyu birkaç defa tekrarladıysa da... ...Hazreti İbrahim aleyhisselam susuyordu. Sonunda Hazreti Hacer radıyallahu anha... ''Bunu böyle yapmanı sana Allah mı emretti?'' dedi. Bu sefer Hazreti İbrahim aleyhisselam... ''Evet Allah emretti'' cevabını verdi. Bu cevap üzerine rahatlayan Hacer validemizin dilinden... Allah'a teslimiyetini gösteren şu sözler döküldü. Öyleyse Allah bizi korur diyordu. Daha sonra geri döndü, İbrahim aleyhisselam da yürüyüp gitti. Kimsenin kendisini göremediği seniye mevkine varınca, yüzünü Kabe tarafına çevirdi, sonra ellerini kaldırarak, Ey Rabbimiz, namazı dosdoğru kılmaları için ben, neslimden bir kısmını senin saygı duyulması gereken mukaddes mabedinin yanında ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim. Artık sen de insanlardan bir kısmının gönüllerine onlara karşı muhabbet koy ve kendilerine bazı meyvelerden rızık ver, umulur ki nimetlerine şükrederler diye dua etmişti. Hacer valideimizin Allah'ın emri karşısında gösterdiği eşsiz teslimiyet kadar, hanımı ve biricik evladını ıssız bir vadide yine Allah'ın emriyle yapayalnız bırakan İbrahim aleyhisselamın teslimiyeti de bizim için pek ibretli bir misaldır. Bu teslimiyetin neticesinde Allahü Teala o beldeyi mübarek bir mekan kılmış ve yaptıkları hareketleri de. Kıyamete kadar devam edecek olan hac ibadetinin birer rüknü haline getirmiştir. Gösterdikleri bu teslimiyet ve ruzularına binaen onların isimlerinin ebediyen hayırla yad edilmesini takdir buyurmuştur.